Bu ifadelerde ve ile sonra demenin arasındaki fark nedir? Şimdi bu ifadelerden kastettiği yer neresiydi? Bir önceyi hatırlayın. Önceki derse İşte Allah verse, sen dilersen. İşte bu, bu gibi lafızlarda Allah subhanahu teala Allah'ın haricindeki, Allah subhanahu teala dışındaki şeyleri sanki lafızda Allah'la ortakmışlar gibi telaffuz etmekti. Yani bu ifadelerde kastettiği şey. Buradaki ve ile tümme, yani sonra... E, Arapçası sümmedir onun. Türkçesi sonra ve ile sonra arasındaki farkı anlatacak burada. Cevap. Çünkü ve ile atıf birlikteliği ve eşitliği gerektirir. Ha, şimdi bu Arapçada ve atıf atıf denen bir şeydir. Yani ne demektir bu? Arapça bilenler bilirler. E, mesela siz birbirine benzer şeyler sayacaksanız Arapça dilinde dersiniz ki Ömer'ün ve Ali'ün ve Amr'ün ve Zeyd'un işte Ali geldi ve Ömer. Hepsi beraber gelmişler. Bak burada bir beraberlik var. Veya işte dersiniz ki meyvelerin sayarsınız Arapçada işte elma dersiniz, armut dersiniz, kiraz dersiniz, çilek dersiniz. Araya hep ne koyarsınız ve bağlacını koyarsınız. Bu araya koyduğunuz ve bağlacı beraberliği ifade eder, eşitliği ifade eder, denkliği ifade eder Arapçada. O yüzden mesela bizim, hani Türklerin lisanıyla bir şey var. Bir kelimenin sonu ya ötre olur, ya üstün olur, ya da kesre olur. Türklerin ifadesiyle. Bu nedir? Kelimenin son harfinin dam ve ve kesre olmasıdır. Yani mesela e, seyyaratun, seyyaraten, seyyaratin. Son hareket şeylen değişir, kelimenin cümlede olduğu yerlen değişir. İşte burada vav geldiği zaman atıftır ki sen desen ki hatun yani elma demek Arapça ve ardından başka bir meyve söyleyecek olsan o kelimenin son harfi de son harekesi de ne olmak zorundadır? Ötre olmak zorundadır. hatun demiştin çünkü. Tufahaten ise kelimede geldiği yeri gereği fethayla ise yani üstün ile ise ardından ve gelirse Beraberinde gelen kelime de gene üstün olmak zorundadır. Çünkü vav atıftır, önceye döner. Vav atıftır, önceye döner. O yüzden biz dersek ki, şimdi daha anlaşılır olması için konuyla bağlantılı olarak, sen ve Allah dilersen, yani senin dilemen ile Allah'ın dilemesi denktir, Haşa gibi bir mana ortaya çıkar. Tabi bu sözü söyleyen mi insan bunu irade etmez, bunu kastetmez. O neden nedir ki? Bu büyük şirk olmaz. Bu küçük şirktir. Niye? Lafızda Allah subhanehu ve Teala'yı bir mahluka benzetmiş olursun. İslam bunun önünü kapatmıştır. Sedd-i zeriya bunlar. İşte köpek olmasa hırsız girerdi demek gibi. Şirk budur diyor bir hadiste değil mi? Yani bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz, şeriattan, Kur'an'dan öğrendiğimiz şirk kavramı ile çok uzak bir örnek gibi geliyor ama bu lafızda ne var köpeğin zararı defetmesi gibi bir mana var köpek zatında zararı defedemez veya başka bir sebep zararı ve faydayı insana celbeden getiren kimdir Alemlerin Rabbi Allah سبحانه و o yüzden bütün lafızlarımıza dikkat edeceğiz mesela cahili toplumun lafızları var adam illallah dedipti diyor haşa yani bu sözün sahibi tekfir edilir hatta yani kendisini bu bak aklın başına ne söylüyorsun denir adam Niye? İllallah ancak Allah var demektir yani. Neyi ifade ediyor Türkler bundan? Çok alakasız bir şey ifade ediyorlar. Yani Allah'ın subhanahu ve teala'nın ismi kimsenin oyuncağı değil, kimsenin espri malzemesi değil. Bu gibi sözler cahiliyeden bize gelen ağzımıza bulaşmış olan sözler. Nuh dedi peygamber demedi sözleri. Bakıyorsunuz buna benzer çok lafız var yani. Cahili bir toplumda yaşadığımız için ya benim aklıma bunlar şu anda örnek geliyor. Ya, bunlar arttırılabilir yani bir dünya sayılabilir bunlarda. O neden nedir ki Müslüman'ın kullandığı lafızlara özellikle şu dönemde çok dikkat etmesi lazım. O yüzden kalkarken müsaaden varsa, iznin varsa kalkayım da önce Allah'ın izni sonra da inşallah sen müsaade ediyorsan kardeş ben kalkayım inşallah geç oldu. Bu ibareyi kullanmak bu Müslüman'ın hasretindendir. Lafızda da küçük şirki ortadan kaldırmak demektir. Evet abi. Dolayısıyla Allah ve sen dilerseniz diyen bir kimse... Kulun dilemesi ile Allah'ın dilemesini eşitlemiş olur. E niye Allah spanatalen dilemesi ile kulun dilemesi bir değildir? O Rab çünkü. İla. Biz mahlukuz onun yarattığı bir şeyiz. Allah ayette bunu ifade ederken diyor ki Wa mātashāūna illa Allah. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Şimdi Allah spanatalen bu ayetinden ne anlayacağız? Allah dilemeden ben küfür işleyemem. Yazo Allah dilemeden fısk işleyemem. Allah dilemeden Helal olanları işleyemem. Allah dilemeden hayrı da işleyemem. Hayır ve şer adına ne varsa ne varsa kimin dilemesindedir? Alimlerin Rabbinin dilemesindedir. Burada işte kader meselesi gündeme geliyor. İki tane taife var. Cebriye ile kaderiye. Biri kaderi inkar etmişler. Biri de kaderi öyle bir boyuta getirmişler ki kulun iradesini nefiyetmişler. Cebriye demiş ki adı üzerinde Cebriy'ler zorluyorlar. Diyorlar ki kulun hiçbir iradesi yoktur diyorlar. Allah ona küfür diliyorsa o adam küfürden başka bir şey yapamaz diyorlar. Allah ona hayır dilerse o adam hayirden başka bir şey yapamaz. Cebriye bunu demişler. Kulun iradesi yok. Yani tiyatro gibi size bir senaryo verilmiş ve onu oynuyorsunuz yani. O, oynamak zorundasınız, onun dışına çıkamazsınız. Kaderiye de dediler ki kader diye bir şey yoktur dediler haşa. Cebriye'nin bu sözüne karşılık. Onlar da başka bir bidatla karşılık verdiler. Kader diye bir şey yoktur dediler. Kul kendi fiillerini kendi yaratır dediler. Onlar da başka bir küfre saptılar. Kul çünkü kendisi irade eder. O zaman fiillerini kendisi yaratır dedi bazı kaderi kafirler. O neden nedir ki? ehli i e bu ikisinin arasındadır. Allah subhanehu teala dilemeden biz hayrı da dileyemeyiz, şerri de dileyemeyiz. Peki, bugün bu kadar var olan küfür ve şirk, paran, fısk hepsi beraberinde. Allah dilediği için mi var? Evet. E peki Allah bundan razı mı yok? وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Kulu ister zina yapmayı. Allah bazen izin verir ona zina yaptırır. Bazen de izin vermez. Müslümanları zinaya götüren sebeplerden engellediği gibi değil mi? Allah bizi korur eğer koruyacaksa. Yoksa bu devirde zinaya düşene değil zinadan korunana şaşmak lazım yani. Adam nasıl zinaya düşmüş demenin anlamı yok. Bu devirde çok normal. Her yerde fuhuş teşvik ediliyor. Billboardlarda sağda solda her yerde fuş var. O yüzden çok normal insanların zina düşmesi. Ama Allah subhanahu Teala birine hayır dilediği zaman, irade ettiği zaman ne yapıyor onu? Oradan alıkoyuyor. Önüne setler, engeller çekiyor. Mesela bir adam vardır çok rahat kadınlarla diyalog kurabilir. Allah'a Müslümanı müslümana öyle bir vasıf vermez korur onu. Öyle değil mi? Bu da vasıftır yani. Bir adamda olabilir, birinde olmayabilir yani. Allah subhanahu wa onunla korur. Herkes çok güzel olmayı isteyebilir. İster bu erkek olsun, kadın olsun. Herkesin fıtratında vardır. Allah subhanehu ve teala bazen adama o güzelliği vermez. Niye? O onun hayrınadır, Allah onun şerre gitmesini dilememiştir onun için. Bazen ise insan ister, Allah da ona müsaade eder. Allah diler, Allah dilediği için o adam şerri işleyebilir. Yoksa adam sırf istedi diye o şerri yapamaz. E peki Allah... Kime izin verdiğine neden izin veriyor, izin vermediğine neden izin vermiyor? İşte burası kader. Allah alemlerin Rabbi, her şeyi en iyi bilen, her şeyi Allah subhanahu teala kaderiyle olduğu için her şeyi en iyi bilen alemlerin Rabbidir. O neden nedir ki biz kadere iman ederiz, kadere olduğu gibi teslim oluruz. Bizim bugün burada toplanmamız, Allah'a kulluk için gayret etmemiş, bunların hepsi Rabbimizin bize dilediği şeydir yani. Yoksa nefsimiz münkere çok meyyaldir değil mi? Şüphesiz nefis kötülüğü emreder diyor Yusuf Aleyhisselam değil mi? Peygamber yani. Peygamber diyor ki nefis kötülüğü emreder. Nefsin fıtratında bu vardır. Yoksa Allah bizi bizi bıraksaydı biz şerden başka bir şey dilemezdik nefsimiz için. Biz mal isteriz, çocuk isteriz, kadın isteriz, isteriz de isteriz. Onlar bizim için aslında şerdir bir noktada. Eğer hakkı yerine getirilmesi. O yüzden Rabbimiz bizi birçok zaman koruyordur. Biz farkında değilizdir yani. Allah subhanahu aleyhi nimetlerinden bir tanesi de budur. Kulun hep bunu aklına getirip Allah'a şükretmesi lazım. Bunu dillendirip Allah'a bu şekilde subhanahu aleyhi ve sellem'e şükrünü gerçekleştirmesi lazım. O neden nedir ki kader Allah'ın gizli bir ilmidir Ali Radıyallahu anhu'nun dediği gibi biz buna iman ederiz. Siz bu evin elektrik tesisatını 2 milimlik kablodan yapar sonra binlerce wattlık mı, voltluk mu işte hangisi daha şeyse büyükse, yüklü yani güçlü bir elektrik verirseniz ne olur? Elektrik hattı yanar, çöker, kaldıramaz onun bünyesi. Bizim aklımız aklımızda Allah subhanahu ta'ala'nın bu ilmini ne yapamaz? idrak edemez, kavrayamaz. Burada teslim olan kurtulur, sorgulayan, araştıran, didikleyen helak olur. Bizden önceki nice kavimler bu meselede ne olmuşturlar? Helak olmuşlardır. Devam. Oysa tebaiyeti gerektiren sonra ile atıf böyle değildir. Evet. Bir sonra da tabili gerektirir ama denkli ifade etmez sonra. Öncelik ve sonralık gibi bir sıralama yapar. Hı. Bir kimse Allah dilerse sonra da sen dilersen dediği takdirde kulun meşiyetinin Yüce Allah'ın meşiyetine tabi olduğunu ikrar ve ifade etmiş evet, olur. Sen dileyebilirsin ama Allah dilemeden senin dilediğin gerçekleşmez. Allah dilecek ki senin dilediğin de olsun. Kulun evet. iradesi istemesi ancak Allah'ın meşiyetinden sonra gerçekleşebilir. Evet. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. Evet. Az önce okuduğumuz ayet, İnsan Suresindeki ayet. Diğer ifadelerin durumu da böyledir. Hı. Soru 49. Rubuviyet evhidi, Rab'lığı birlemek ne demektir? Evet, bu önce nereyi işlemişti? Hatırlayın iki ders önce. Uluhiyet, Uluhiyet devhiydi değil mi? Niye uluhiyetle başladı? Aslında rububiyettir değil mi? Bütün kafirlerin bile ikrar ettiği Yahudilerin, Hristiyanların, Meclusilerin birçok müşriğin kabul edip ikrar ettiği şey var. Bir tevhid var ortada. Çünkü uluhiyet tevhidi bizim önceki derslerde ifade ettiğimiz gibi insanları cennet ve cehennem ehlidi ikiye ayıran tevhidin adıydı ve insanları kafir ve mümin diye iki sınıfa ayıran şey uluhiyetti. O yüzden önce önemine binaen ehemmiyetine binaen ne yaptı? Orayı açıkladı. Şimdi buraya geldi. Rububiyete. Biri size bu asırda çıkar derse ki seleften kimse Tevhidi üç'e ayırıp rububiye, uluhiye, esma, sıfat diye şey yapmamış. Taksim etmemiş. Siz kimsiniz de kalkıp bu taksimatı yapıyorsunuz derse, deriz ki kavlin doğrudur. Sahabe böyle bir tafsilata gitmemiştir. Neden? Çünkü sahabe tevhidin tafsilatını Resulullah'tan aleyhissalatü ösemler öğrenmişlerdi ve anlamışlardı. O yüzden neyin taliminin, eğitiminin önce yapılması gerektiğini, neyin eğitiminin sonra yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Ama İslam'ı bilmeyen Acem olan, Arap olmayan ve sahabeden ilim almadan bu dini talim etmeye çalışan, metinden, Kur'an'dan bu dini öğrenmeye çalışan insanlar İslam'a kendini nispet etmeye başlayınca ve Kur'an'dan okuduklarını din olarak kafalarında tasavvur ettiklerini İslam gibi algılayıp bunu insanlara anlatmaya başlayınca ne oldu? Helak başladı. Nasıl başladı? Adam tevhidi talim yerine namazı talim ettirmeye başladı millete. Bugün... Nurcuların birçok cemaatin yaptığı gibi, değil mi? Adam işte tevhid tevhidten önce cihadı talim ettirmeye başladı insanlara. Adam tevhidten önce orucu talim ettirmeye başladı insanlara. Bunlar ne yaptılar? Öncelikleri değiştirdiler. Çünkü talim sırası önce burasıydı. Bu neden nedir ki? Sonraki ulemamız ne yaptılar? Tevhidi bu kısımlara ayırdılar ki, bak şurası olmazsa olmaz burada kişinin belli bir yere kadar cehaleti muhteber olabilir diye sınıflara ayırdılar. Rububiyette asla özür yok. Orada şeriata gerek yok. Orada ney var? Hüccet olarak fıtrat var, akıl var. Allah subhanahu wa bizi yarattığı fıtrat ve bize verdiği akıl geçen derste bahsettiğim beş tane sıfatı içermektedir. Nedir o beş sıfat? Bir, Allah her şeyi yaratandır Subhanahu ve teala. Her şeye rızık verendir. Bütün mülkün sahibidir. Zarar ve fayda verendir. Bir de işleri düzenleyendir. Bu beş tane sıfat Rububiyetin gerekliliğidir. Bütün bidat taifeler, isim sıfatta tapan, e, sapan bidat taifeler de dahil olmak üzere hepsi bu beş sıfatı ikrar etmiştir, kabul etmiştir, ehli sünnetle beraber. Tabi ehli sünnetin rububiyete taalluk eden sıfatları bulunan munhasır değildir. Ne vardır ziyade olarak? Allah Subhanahu ve teala her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir ve her şeye kadirdir. Bunlar. Rububiyete taallup eden şeydir. İlah dediğin her şeyi güç yetirmeli. İlah dediğin her şeyi işitmeli. İlah dediğin her şeyi bilmeli, her şeyi görmeli. Öyle değil mi? O neden nedir ki? Ehl-i sünnetin yanında Rububiyye bu sıfatları da ne yapmaktadır? İçermektedir. O yüzden Allah subhanahu teala'nın her şeye kadir olduğunu bilmeyen bir adam kafirdir. Allah subhanahu teala'nın her şeyi görmediğini zanneden bir adam kafirdir. Allah subhanahu teala'nın işte her şeyi işitmediğine itikat eden kafirdir. Peki burada asrın irca ehli size deseler ki? Ya işte Ayşe hadisi var. Ayşe demiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, Allah Subhanahu ve Teala insanların gizlediklerini bilir mi? Bu birinci hadis. İkinci hadis işte külünü yaktıran adam hadisi. Ne diyor? Eğer Allah beni Subhanahu ve Teala diriltmeye güç yetirirse mahlukatından hiçbirine azap etmediği kadar azap edecektir. Size biri kalksa bunu söylese nasıl cem edeceğiz? Allah'ın tevfikirle deriz ki biz bu iki hadiste rububiyete tahalluk eden kudret sıfatı ile gene rububiyete tahalluk eden e, ilim sıfatını inkar yoktur. Çünkü birinci hadiste Aişe hadisinde radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anha soruyu kendisi soruyor, kendisi cevaplıyor. Galet ne diyor Müslimin rivayetinde. Dedi ki evet. Müslim rivayetinde böyle. En basit ilim talebeleri bile bilirler ki bir hadisten istidlal etmek için hadisin bütün lafızları toplanır ondan sonra istidlal yapılır. O yüzden bu hadise dair gelen başka rivayetlerde neam sözünün evet diye kendisinin o soruyu cevaplaması noktasında o neam kısmı bulunmayan hadislere bakarak istidlal yapmak münafıkların kalbi hasta insanların işidir. O meseledeki bütün rivayetler cem edilir ve o cem, rivayetler cem edildiğinde o soruyu Ayşe radıyallahu anha'nın cevapladığı görülür. İkinci bir boyut, orada mehme kelimesi geçiyor. Mehme kelimesi Arapça'da iki manada kullanılabilir. Soru manasında da kullanılabilir, karşı tarafa talim manasında da kullanılabilir. Nasıl? Ben diyorum ki Allah her şeye kadir değil midir? Ben bunu derken Allah'ın her şeye kadir olmadığına şüphe etmiyorum ki el elhamdülillah. Allah her şeye kadirdir bana göre. Ben burada talim noktasında bir soru soruyorum. Burası inşallah yakalandı anlaşıldı. Bu ikinci izahı olur. Gene Allah'ın tetfiğiyle ikinci hadis içinde deriz ki külünü yaktıran adam hadisi için. Alimler 8-9 tane tevil getiriyorlar bu hadis şişare ederken. Külünü yaktıran Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste külünü yaktıran adamın e, kıssasını... 8-9 tane tevilen izah ediyorlar. Bir tanesi işte adamın ölüm sekeratında, ölüm sarhoşluğunda aklı başında değilken bunu söylemesi. Bir tanesi tevillerden bir tanesi orada hadiste bana işte Allah yaratmaya güç getirirse diye tercüme ediyorlar ya. Diyorlar ki bu tercüme batıldır diyorlar. Çünkü orada bir kadere kelimesi geçiyor. Vu in kadere aley diyor. Eğer bana güç getirirse diye tercüme ediyorlar. Normalde Arapçada Güç yetirmek fiili de kadere diye ifade edilir. Kader fiili de, kader olayının fiili de kadere diye ifade edilir. Yani şu iki manada lafızda saklıdır. Bir, ya adam orada diyor ki Allah beni diriltmeye güç yetirirse, ya da adam şunu diyor, Allah bana subhanehu ve teala azap etmeyi takdir ederse. İkisi de lafızda var. Şimdi şeriatın apaçık asılları var. Böyle bir şeyde şüphe eden kafir olur. Bütün ulema bunu söylemişler, selef bunu nakletmiş bize. Şimdi kalkıp hadisin bu ihtimalli lafzında müteşabihe yormak, şeriatın asıl kaidesini bozacak bir manaya yormak, münafıkların kalbi hastalıkla insanların işidir. Veya üçüncü tevili, adam bunu intifal kasla söyledi. Yani neyle söyledi? Aşırı korku nedeniyle, aşırı korku nedeniyle, Dili aklının önüne geçti tıpkı devesini çölde kaybeden adamın kıssası gibi. Size diyecekler ki i̇bn Temiye de diyor ki bu adam işte Allah'ın kudretinden şüphe etti ee, ama Allah'a ve ahiret gününe imandan bir parça olduğu için Allah onu bağışladı sözünü getirecekler. Diyecekler i̇bn Temiye böyle diyor. Onlara din ki devamını okuyun o sözü. Çünkü sözün devamında diyor ki Allah onu bağışladı ve cennetine koydu çünkü diyor intifal kasla bunu yaptı diyor. Tıpkı diyor devesini çölde kaybeden adam gibi diyor İbni Temir Rahim onunla. O yüzden bu iki hadis bizim ortaya koyduğumuz bu tevhidin bu kısmı ile alakalı rububiyet ile alakalı o asla muhalif değildir bu iki hadis burası önemli bir nokta rububiyet tevhidine taalluk eden bu sıfatları bilmeyen bunlardan cahil olan bunlardan şüphe eden herkes kafirdir her şeye kadirdir Rabbimiz Celle ve Ala. her şeyi yaratandır mülkün sahibidir Zarar ve fayda verendir, işleri düzenleyendir, her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir ve her şeye kadirdir. İşte bu sıfatlar rububiyetin gerekliliğidir. Burada cahil olan kafir. Uluhiyet ise buradan türüyor. Nereden türüyor? İşte itaatte, itaat noktası. Aslında bu rububiyete taalluk eden bir şey. Niye? Hükümranlık, hakimiyet... Ruhubiyetin gerekliliği, bu saydığımız sıfatların gerekliliği olduğu için itaat Allah'tan başkasına yapan müşrik oluyor. Sonra işte o ikinci kısım başlıyor, uluhiyet devidi. Esma sıfatsa zaten önümüzdeki dersler asıl buraya geleceğiz. Yani bu kitabı ileriki konuları asıl bizim için derinleştikçe anlayacaksınız bu kitabın kıymetini ve değerini inşallah. Esma sıfat meselelerinin tafsilatı gelecek yani. O zaman göreceksiniz ki uluhuye ve rububiye diye ayırdığımız bu iki tevhidin kısmı nereden çıkmış? Esma sıfattan çıkmış. Aslında onlar esma sıfat tevhidinin gerekliliğidir. O yüzden esma sıfat tevhidi ne kadar iyi idrak edilirse, uluhiyet ve rububiyet tevhidi de o kadar iyi idrak edilebilir inşallah. Evet. Cevap Yüce Allah'ın her şeyin Rabbi, mutlak sahibi, yaratıcısı, çekip çeviricisi, O'nda tasarrufta bulunanı olduğunu, egemenlikte hiçbir ortağının bulunmadığını, hiçbir kimseyi zilletten dolayı veli edinmediğini, emrini geri çevirecek ve hükmünü reddedecek hiç, hiç kimsenin olmadığını, O'na karşı durabilecek bir zıttı, O'nun bir benzeri, O'nun bir adaşı bulunmadığını, rububiyetin ihtiva ettiği manalar, manalardan, herhangi birisinde isim ve sıfatlarının gereklerinden, herhangi bir hususta, hususta onunla çekişebilecek herhangi bir kimsenin olmadığını, kesin bir inanç kabul ve ikrar etmek, kesin bir inanç ile kabul ve ikrar etmektir. Evet, buraya kadar saydığı her şey o bahsettiğim sıfatlar. Yani hakimiyet sahibi olması, hükümranlık sahibi olması, egemenliği altına alması gibi. Hı. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hı. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ındır. Ne Hangi sıfata dikkat çekiyor burada? Rububiyet'in hangi sıfatı? Yaratma sıfatı. Buyruğuyla hmm. başlayan ayetler hatta surenin tamamı bunu ifade eder. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Hamd alemleri Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Başka bir yerde şöyle buyurmaktadır. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. Yine de ki öyleyken onu bırakıp da bizzat kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye güçleri olmayan bir takım veliler mi edindiniz? Şimdi burada duralım. Biz dedik ki bütün kafir taifeler, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, kendi Allah'ın varlığını kabul eden subhanahu teala, yalnız ibadette ona ortak koşan bütün kafirler rububiyet bir din ikrar ediyordu dedik değil mi? Dikkat ediyorsanız bu ayetlerde Allah Subhanahu taala müşriklerin hangi konuda hüccet getiriyor? Rububiyet ile getiriyor. Niye? Çünkü hepsi Allah'ın varlığına Subhanahu taala iman ediyorlar. Siz ateist bir kavme rububiyet ile delil getirir misiniz ya? Yani? Adama der misin de bakayım yerleri gökleri kim yaratıyor? Adam zaten Allah Subhanahu taala'nın yaratıcılık sıfatını kabul etmiyor. Varlığını kabul etmiyor ki yaratıcı sıfatını kabul etsin adam. Dikkat edin ayetlere kime hüccet getiriliyor rububiyetler? uluhiyeti bozan müşriklere getiriliyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki bütün resuller ama bütün resuller kime gönderilmiş? Müşrik kavimlere gönderilmişler. Allah'a imanla beraber Allahu Teala şirk koşan insanlara gönderilmişler. Burası çok önemli bir nokta. Zuhruf suresi 26. ayeti hatırlayın. İnnen ibaral mimma tabudune illellezi fatara ni, değil mi? Ben sizin ibadet ettiklerinizden benim uzağım. Beni yaratan hariç diyor. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beri dikkat edin ibadet ettiklerinizden. Ama o ibadet ettiklerinizin arasından biri var. Beni yaratan ondan beri değilim diyor. Bu neyi gösteriyor? İbrahim aleyhisselamın davet yaptığı kavim böyle çizgi filmlerde filmlerde gösterdikleri gibi güneşi görüp secdeye kapan adamlar değil ya. Yani. Onlar Allah spanat varlığını kabul eden insanlar. Onlara Neyle hüccet getirdi hem Rabbimiz hem de onların onun Resulleri? Rububiyet devhidiyle. Çünkü ikrar ediyorlar burayı. Devam. De ki gözü görmeyenle gören bir olur mu? <gülüyor> Yahut karanlıklarla nur bir, bir olur mu? <gülüyor> Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular, buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, kahkardır. Buyruğu ve devamındaki ayetler bir başka bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınızdan bu işlerden tek birisini tek birisini olsun yapabilen var mı? Dikkat edin, bak ayetlerin hepsinde Allah spanatalar rububiyeti hep dikkat çekiyor. Yani o ibadet ediyorsunuz ya, ibadet ettiğin adam ne olması lazım? İlah olması lazım. E, i̇lah da yaratması lazım. Allah subhanahu wa diyor ki onlara ibadet ediyorsunuz. Dua ederek, tevekkül ederek değil mi? İtaat ederek, bugünkü kavim yöneticilerine itaat ederek ibadet ediyor. Bugünkü kavim kabirdeki ölülere ibadet ediyor değil mi? Dua başı sıkıştığında Allah subhanahu wa değil kime yapıyorlar? Kabirdeki ölüye yapıyorlar. Yani madem ibadeti onlara yapıyorsunuz o zaman onların rububiyeti olması lazım diyor Allah Teala teala. Onlar yaratamıyorlar. Onlar rızık veremiyorlar. Niye bunu söylüyor? Çünkü onlar da buna inanıyorlar. İbadet ettiklerinin yaratmadığına, rızık veremeyeceğine, mülkün sahibi olmadığına onlar da inanıyorlar. Allah subhanahu teala bundan onların akılsızlıklarını ortaya koyuyor. Bak sizin çelişkiniz bu diyor. Hem ibadeti benden başkasına yapıyorsunuz hem de onların yaratamadığını biliyorsunuz. Hani biz taçup ederiz, benden daha az... Mesela ben bir satıcıyım, bir müşteri gelmiş bana diyor ki ya bu, bu malın fiyatı çok fazla. Ben de ona diyorum ki ya benden daha ucuza veren var mı? Niye çelişki yortu, benden daha ucuza veren yok demek için bunu soruyorum. Allah subhanahu da benden başka yaratan var mı, yaratan ortaklar mı buldunuz diyor ya. Yani. Çünkü o kavimin hepsi ama hepsi, müşrik kavimlerin hepsi Allah subhanahu varlığını kabul eden... İnsanlardı. Bugün kalbi hastalıklı müşriklerin, cahillerin, münafıkların kendilerine istidlal ettikleri gibi Mekke'li müşrikler böyle ahireti inkar eden, dirilmeyi inkar eden kafirler değillerdi. Kur'an'da iki tane ayet o, okuyorlar şeyle alakalı. Bu O dönemde yaşamış ateistlere. Çünkü Kur'an her kafir topluma hüccet olarak gelmiş. Her kafir topluma. Allah subhanahu orada müşriklere de deliller getirmiş, ateistlere de getirmiş. Dirilmeyi inkar eden Kafirler de varmış Mekkeli müşriklerin içerisine Allah subhanahu teala onlara da hüccet getirmiş kitabında. O ayetleri okuyup zannediyorlar ki Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını inkar ediyordu. O yüzden diyor Mekkeli müşrikler müşrikti bu ülküler müşrik olmaz diyor. Kendilerini İslam'a nispet ediyor diyorlar. Yani bir adam kendini İslam'a nispet ediyor diye Müslümandır diyen kafirdir. Bir adam kendini İslam'a nispet ediyor diye Müslümandır diyen Yahudi ve Hristiyanlar da Müslüman dediği için kafirdir. Çünkü onlar da kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. Onlar da diyorlar biz İslam'ız. Ama tabi hangi manada o İbrahim'in dini olan İslam diyor onlar kendilerine. Bizim dediğimiz gibi Peygamber s.a.m'e iman ve Kur'an'a iman yok aleyhissalatü v.s. O neden dedi ki bu ayetlere hep bu bakışla bakmamız lazım. Allah Taala kime hücret getiriyor? Rububiyetle müşriklere hücret getiriyor. Ateistlere değil. Evet. O, koştuk, koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir. Evet. Bunlar Allah'ın yarattığıdır. Haydi ondan başkasının ne yarattığını gösterin bana. Evet. Yoksa onlar bir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa yaratan yaratanlar kendileri mi? Yoksa göklerle yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar yakin sahibi değillerdir. Değildirler. Ve devamındaki ayetler. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Göklerin Yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona ibadetinde sebat göster. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitendir, görendir. De ki, çocuk edinmemiş, hükümrallığında hiçbir ortağı olmayan, acizliğinden ötürü bir velisi de bulunmayan Allah'a hamd olsun. Onu tekbir ettikçe et. Allah'a Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. De ki Allah'tan başka o batıl zanlar beslediklerinize dua edin bakayım. Onlar göklerde de yerde de zerre ağırlığınca bir şey bile sahip değildirler. Onların bu ikisinde hiçbir ortakları da yoktur. Ve onun bunlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. Onun nezdinde şefaat kendisine izin verildiklerinden başkasına fayda vermez. Nihayet kalplerinden korgu giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar hak buyurdu derler. O zatıyla ve sıfatlarıyla çok yüksek, çok büyüktür. Evet bu buraya kadar bize bu bapta getirdiği, bu sorunun cevabını getirdiği bütün ayetler dikkat ettiniz. Hep rububiyetle alakalı. Rububiyetin iki sıfatlarıyla az önce saydığımız sıfatlar yaratmak, rızık vermek, hakimiyeti altına almak vesaire hep bunlarla alakalıydı. Tabi şimdi şeye geçecek bir sonraki soruda rububiyet tevhidini bozan kısma biz burada kalacağız inşallah. Haftaya oradan devam edeceğiz. Ama bu bu hafta işlediğimiz konu ana temel noktası, ana düşüncesi şurası. Tekrar izah ediyorum. Bütün müşrikler Allah subhanahu ve rububiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Onların imanlarını bozdukları yer uluhiyet tevhidiydi. Bir de esma sıfat tevhidi var. Bu sıfatları izah ettiğim Allah subhanahu ve her şeyi görür bilir. Bunlar zaten cahil-i kafirdir. Ama Allah subhanahu eli, Allah subhanahu ayağı, değil ayağı, hadislerde gelen bize, Allah kıyamet günü cehenneme ayağını koyar. Cehennem der ki kat kat yeter ya Rabbi der mesela. Bununla ilgili hadis. Sonra ayetlerde gelen Allah'ın eli, Allah'ın yüzü değil mi? Allah yarattı hiçbir şeye benzemez subhanahu teala, onu tenzih ederiz. Ama Allah subhanahu kendisi için bu sıfatları ispat etmiş. İşte bu sıfatları kendisine nasıl ulaşmadığından dolayı ki bunlar akılla ve fıtratla bilinmez. Bu sıfatlar ne akılla ya siddinse sene düşünsek 60 sene demek. Ya aklımıza gelmez. Allah subhanat'ın elinin olacağı yüzün olacağı, ayağın olacağı bunlar bizim aklımıza gelmez. Bunlar ancak neyle bilebiliriz biz? Bize şer'i nas'ın yani Kur'an'dan bir ayet veya sünnetten bir hadis. Bunun ulaşmasıyla biz bunu bilebiliriz. İşte bu esma sıfat tevhidinde de eğer bu bahsettiğimiz türden sıfatlarsa burada kişi mazeretli olabilir cehaletle. Ona hüccet ikame edilir. Hüccet ikame edilip bak böyle hadis var. Allah eli ayağı vardır den dendikten sonra adam derse ki yok böyle bir şey. Bunların hepsi batıldır. O adam tekfir edilir. İkametül hücceden sonra. İnşallah haftaya ellinci sorudan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öreslünün sözlerinin, sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. وآخري دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهدو أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب بله